95 Hilye-i Saadet yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, tamam hayatı, bütün incelikleriyle çok geniş ve açık olarak alimler tarafından senetleri vesikaları ile yazılmıştır. Bunlara siyer kitapları denir. Binlerle siyer kitabından ilk olarak yazılan İbn İshak'ın rahmetullahi teala aleyh Sîretü'r-Resûlillah kitabı olup bunu İbn Hişam Humeyri aynı isim altında genişletmiş ve Alman müsteşriklerinden Westenfeld tarafından yeniden tabbedilmiştir. Allahü Teala bütün peygamberlerine vermiş olduğu mucizelerin hepsini Muhammed aleyhisselam'a da verdi. Arabi el-Mevâhi bûl ve Farisi Medâri cûn ve kitaplarında ve Mevâhibten kısaltılmış olan el-Envarül Muhammediye kitabında ve Arabi Hüccetullah al Alemin fi mucizat seyyidil Seyyidül kitabında bunların çoğu yazılıdır. Biz bu risalemizi Mısır'daki büyük İslam alimlerinden İmam Ahmed Kastalani Hazretlerinin Mevahi-i ismindeki iki cilt kitabından aldık. İslam şairlerinden Abdülbaki Efendi bu kitabı Arapça'dan Türkçeye çevirmiştir. Bütün kitaptan gençlere lüzumlu görülen kısımları kısaca aşağıya yazılmıştır. Fahri kainatın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü ve bütün azâi şerifesi ve mübarek sesi bütün insanların yüzlerinden ve azasından ve seslerinden güzelliğiydi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi. Neşeli olduğu zaman da mübarek yüzü ay gibi nurlanırdı. Sevindiği mübarek alnından belli olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz nasıl görürse gece dahi öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları dahi görürdü. Bunu ispat eden yüzlerce hadise kitaplarda yazılıdır. Gözde görmek halkeden Allahü Teala diğer uzuvda dahi halketmeye kadirdir. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yeryüzüne nazarı semaya bakmasından ziyadeydi. Mübarek gözleri büyük idi. Mübarek kirpikleri uzun idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı. Mübarek gözlerinin karası, gayet siyah idi. Fahri alemin sallallahu teala aleyhi ve sellem, alnı açık idi. Mübarek kaşları, ince idi. Kaşları arası açık idi. İki kaşı arasında olan damar, hiddetlenince kabarır idi. Mübarek burnu, gayet güzel olup, Orta yeri bir miktar yüksek idi. Mübarek başı büyük idi. Mübarek ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz idi. Mübarek ön dişleri seyrek idi. Söz söylediği zamanda sanki dişleri arasından nur çıkardı. Allahü Teala'nın kulları arasında ondan daha fasih ve tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır Gönülleri alırdı ve ruhları cezbederdi. Söz söylediği zaman, kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir kimse saymak istese, kelimeleri sayılmak mümkün idi. Bazen iyi anlaşılması için üç kere tekrar ederdi. Cennette Muhammed aleyhisselam gibi konuşulacaktır. Mübarek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi. Fahre alem sallallahu aleyhi ve sellem, güler yüzlü Tebessüm ederek gülerdi. Gülerken, mübarek dişleri görünürdü. Güldüğü zaman, nuru duvarlar üzerine ziya verirdi. Ağlaması da, gülmesi gibi hafif idi. Kahkaan ile gülmediği gibi, yüksek sesle de ağlamazdı. Ama mübarek gözlerinden yaş akar, Mübarek göğsünün sesi işitilirdi. Ümmetinin günahlarını düşünüp ağlardı. Ve Allahü Teala'nın korkusundan ve Kur'an-ı Kerim'i işitince ve bazen de namaz kılarken ağlardı. Fahri alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmakları iri idi. Mübarek kolları etli idi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücudunun kokusu miskten güzel idi. Mübarek bedeni hem yumuşak hem de kuvvetli idi. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah'a on sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak idi. Mübarek teri miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Mübarek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek ayaklarının parmakları iri idi. Mübarek ayaklarının altı çok yüksek olmayıp yumuşak idi. Mübarek karnı geniş olup göğsü ile karnı beraber idi. Omuz başının kemikleri iri idi. Mübarek göğüsü geniş idi. Rasulullahın Sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifi nazargahı ilahi idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun boylu olmayıp kısa dahi değil idi. Yanına uzun bir kimse gelse ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman mübarek omuzu oturanların hepsinden yukarı olurdu. Mübarek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil. Yaratılışta ondüleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kakül bırakırdı. Sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı. Saç ve sakalını boyamazdı. Vefat ettiği zaman da saç ve sakalında akkıl, yirmiden az idi. Mübarek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli, mübarek kaşları kadar idi. Emrinde hususi berberleri var idi. Müslümanların da, sakalı bir tutam uzatması, fazlasını kesmesi, bıyıklarını kıkması sünnettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, misvakini ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar eylerdi. Geceleri mübarek gözlerine sürme çekerdi. Fahri kainat aleyhi ekmelü't tehyiyat önüne bakarak süratle yürürdü. Bir yoldan geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem kırmızıyla karışık beyaz benizli olup gayet güzel nurlu ve sevimliydi. Bir kimse Peygamber Aleyhisselatu Vesselam siyah idi dese kafir olur. O sallallahu aleyhi ve sellem Arap idi. Arap lügatta, güzel demektir. Mesela lisan-ı Arap güzel dil demektir. İstilah manası ise yani coğrafyada Arap demek Arabistan ismindeki yarımada da doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdasıyla yetişen ve onların kanından olan kimse demektir. Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Arap'tır. Araplar beyaz buğday benizli olur. Bilhassa peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi beyaz ve çok güzeldi. Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam beyaz olup Basra şehri ahalisinden Taruh isminde beyaz bir Müslümanın oğlu idi. Kafir olan Azer Hazreti İbrahim'in aleyhisselam Babası değildi, amcası ve üvey babasıydı. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar şöhret bulmuştu ve alnındaki nurdan dolayı iki yüze yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat Muhammed aleyhisselamın nuru Amine'ye nasip oldu. Türkiye'de ve birçok İslam memleketlerinde, bir asırdan beri, Abdullah'ın evlendiği geceye, Regaib kandili ismini veriyorlar. Regaib gecesine, böyle mana vermek doğru değildir. Resulullah’ın, sallallahu aleyhi ve sellem, dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi Âmine validemizi rahmetullahi teala aleyha nurlandırdığı zamanda noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması tıp ilminde ayıp ve kusur sayılmaktadır. Receb-i Şerif'in ilk cuma gecesine regaib gecesi denir. Çünkü Allah-u Teala bu gecede Mümin kullarına rakibetler yani ihsanlar ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri affeyler. İslamiyetin ilk zamanlarında ve İslamiyetten evvel Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında Harbetmek haramydı. Riyadun Nasihin kitabı ikinci babı sekizinci faslında buyuruyor ki Zahidi ve Ali Cürcani tefsirlerinde ve birçok tefsirde yazıyor ki İslamiyetten evvel Araplar Recep veya Muharrem aylarında harbe edebilmek için ayların yerini değiştirir, ileri veya geri alırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde 90 bin Müslüman ile veda haccı yaptığı zaman Ey eshabım! Haccı tam zamanında yapıyoruz. Ayların sırası Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yarattığı zamandaki gibidir buyurdu. Abdullah'ın evlendiği sene ayların yeri değişik idi. Recep ayı Cemazil ahir yerindeydi. Yani bir ay ilerideydi. O halde, Nûr-i Nübüvvetin, âmine, Rahmetullahi Teâlâ ale aleyha, Validemize intikali, Şimdiki Cemazil ahir ayındadır. Regaib gecesinde değildir. Amcası, Ambas ile, Ambasın oğlu Abdullah, Radyallahu anhüma da beyaz idi. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar evladı da güzel ve beyazdır. Mesela, Ürdün emiri, merhum Abdullah, İstanbul'a gelmişti. Beyaz idi. Kadıköy müftüsü iken vefat eden, faziletli Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh, Seyit idi. Ecdadı gibi, beyaz, kara kaşlı, iri siyah gözlü, ve çok sempatik, güzel yüzdeydi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabı da beyaz ve güzel idi. Osman, radıyallahu anh, beyaz, sarışın idi. Resûlullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, Rum İmparatoru, Heraklius hükümetine gönderdiği, sefiri, Dıhye-i Kelbi, çok güzel olup, İstanbul sokaklarında gezerken, yüzünü görmek için, Rum kızları sokaklara çıkardı. Cebrail aleyhisselam, çok defa, Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Mısır, Şam, Afrika, Sicilya ve İspanya yerlileri Arap değildir. Araplar, İslamiyeti dünyaya yaymak için, Arabistan yarımadasından çıkarak, Buralara geldiklerinden bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu'da, Hindistan'da ve başka memleketlerde de mevcuttur. Fakat bugün bu memleketlerin hiçbirinin ahalisini Arap diye isimlendirmek doğru olmaz. Ortaça, yani Kurunüvusta zamanının biricik marifet ve medeniyet lisanı olan ve zaten gramer ve fesahat ve edebiyat bakımından bugün yeryüzünde mevcut 770 çeşit dilin en mükemmeli olan Arapî lisanı İslam medeniyetiyle birlikte bütün bu memleketlere girmiş ve yerleşmişti. O zamanlar İspanya'daki İslam üniversitelerine ve Müslüman mekteplerine ihtisas kazanmaya giden Fransız ve diğer Avrupalılar Arabi birçok kelimeleri bilhassa ilimde ve fende kullanılan kelimeleri kendi memleketlerine götürmüşler, kendi dillerine karıştırmışlardır. Bugün Garp dillerinde birçok arabi kelimeler hala kullanılmaktadır. 1947 senesinde Londra'da basılmış The British and Foreign Bible Society İngilizlerin ve yabancıların İncil Cemiyeti'nin The Gospel in Many Tongues Birçok dillerde bir ayet ismindeki kitabında 770 türlü dilin her biriyle yazılmış birkaç satırlık örnekler vardır. Mısır ahaliyesi esmerdir. Habeşistan ahaliyesi siyahtır. Bunlara Habeş denir. Zengibar ahalisine Zenci denir. Bunlar da siyahtır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını Arapları sevmek ve saymak, ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen, siyah fellahlar, habeşler, zenciler, hürmet ve ikram olunmak için, kendilerini Arap diye tanıttırmış, Anadolu'nun saf Müslümanları, sözlerine inanıp, bunları sevmişlerdir. Çünkü bu sevgide, siyah-beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman, Beyaz bir kâfirden kat kat daha üstün, daha kıymetli ve sevimlidir. İnsanın siyah olması imanın şerefini azaltmaz. Bilal Habeşi Hazretleri ve Resulullah'ın çok sevdiği Üsame siyah idiler. Ebu Leheb ve Ebu Cehil kâfirleri beyaz idiler. Bu ikisinin kötülükleri ve aşağılıkları herkesçe bilinmektedir. Allahutaala insanın rengine değil, imanının kuvvetine ve takvasına kıymet vermektedir. Fakat siyahların kendilerini Arap olarak tanıtmaları İslam düşmanlarının, Yahudilerin işlerine yaradı. Bir yandan siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, bunları köle olarak kullandılar. Bir yandan da kara kedileri, köpekleri Arap, Arap diye çağırarak gazete ve mecmualara yaptıkları siyah resim ve karikatürlere Arap diyerek gençliğe Arabı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslüman yavrularını Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya uğraştılar. Bugün Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunanlar asırlar boyunca, Afrika'dan, Asya'dan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancıların soyundandır. Bu yabancılar siyah olup, Allah'ın ve Resulullah'ın âşıklarıydılar. Sultan II. Abdülhamid Han'ın, rahmetullahi aleyh, amirallerinden Eyüp Sabri Paşa, rahmetullahi teâlâ aleyh, beş ciltlik Türkçe, Mir'atül Haremeyn kitabında, Koca Mekke şehrinde iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında ashab-ı kiramın hepsi sonra da evlatları cihad için dini İslam'ı dünyaya yaymak için Arabistan'dan çıktı. İslam ordusu Asya'nın ötelerine, Afrika'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a Hasılı her yere dağıldı. Allah'ın dinini onun kullarına tanıtmak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu geniş topraklar o mübarek şehitlerle doludur. Evlatlarını, yavrularını da ilmi öğrenmek için o zamanlar dünyanın en üstün üniversitesi olup fizik, kimya, astronomi, coğrafya ve هندesedeki tecrübeleri ve ileri buluşları Bugün mevcut eserlerinden anlaşılan Bağdat Darülfünun ve fakültelerine gönderdiler. Meşhur zalim ve kafir Cengiz asıl adı Timoçindir. Hanın torunu Hülagu 656 Miladi 1258 senesinde Bağdat ahalisini kadın çocuk demeyip 800 binden ziyade Müslümanı işkence ile öldürdüğü ve Bağdad'ı yakıp yıktığı zaman, yalnız kuyulara saklananlar ve bilhassa Anadolu'ya kaçıp kurtulanlar sağ kalabilmişti. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve Eshab-ı Kirâm'ın Rıdvan, evlatları o zaman Anadolu'nun her tarafına, hele şart taraflarına yerleşmişti. Bugün şark bölgelerindeki zeki, sabırlı, çalışkan kimselerin bazıları hep o mübarek insanların soyundandır. Bu bölgelerdeki insanların bir kısmı Nuh aleyhisselamın oğlu Ya'fes evladından olup çok eskiden Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş, dağlarda göçebe halinde yaşayan kaba, cahil insanlardır. Sokrat'ın talebesinden tarihçi Xenophon Anadolu'nun şarkında bunlardan bazılarını gördüğünü yazmaktadır. Bu insanların ikinci kısmı ise şehirlerde oturan medeni, nazik insanlardır. Bunların hemen hepsi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın aleyhimur rıdvan evlatlarıdır. İmamı Hasan evladına şerif, İmamı Hüseyin evlatlarına seyit denir. Seyitler şeriflerden daha üstündür. Osmanlılar zamanında Halep'te seyitlere ve şeriflere mahsus bir mahkeme vardı. Bütün evlatları orada kayıtlı olup yalancılar seyitlik iddia edemezdi. Mason Mustafa Reşit Paşa Tanzimat ile bu mahkemeyi kaldırdı. Van ile Hakkari arasındaki meşhur İrisan Beyleri Abbasi halifeleri evladından olup Hülagü katliamından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün memleketimizin her tarafında Eshab-ı Kiramın Radiyallahu Teala anhüme ecmaîn evladı ve seyitler vardır. Bunların kıymetini bilmeli, hürmette ve hizmette kusur etmemeliyiz. Güzel huyların hepsi da, sallallahu aleyhi ve sellem toplanmıştı. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup, çalışarak sonradan kazanmış değil idi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Akrabasına, hesabına ve hizmetçilerine tevazu ederek, iyi muamele ederdi. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzdeydi. Hastaları ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Hesabının işlerine yardım eder, çocuklarını kucağına alırdı. Fakat kalbi bunlarla meşgul değildi. Mübarek ruhu, melekler alemindeydi. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem, ansızın gören kimseyi, korku kaplardı. Kendisi yumuşak davranmasaydı, peygamberlik hallerinden, asla kimse yanında oturamaz, sözünü işitmeye takat getiremezdi. Halbuki kendisi, hayasından, mübarek gözleriyle, kimsenin yüzüne bakmazdı. Fahri âlem, sallallahu aleyhi ve sellem, insanların, en cömerdeğiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamadılar. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Öyle bir hayat yaşıyordu ki, yemek ve içmek hatırına bile gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yemeği pişiriniz demezdi. Yemek getirirlerse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bazen aylarca az yer açlığı severdi. Bazen de çok yerdi. Yemeği üç parmakla yerdi. Yemek sonunda su içmezdi. Suyu otururken içerdi. Başkalarıyla yemek yerken, Herkesten sonra el çekerdi. Herkesin hediyesini kabul ederdi. Hediye getirene karşılık olarak kat kat fazlasını verirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin sekizinci senesi, Ramazan-ı onuncu pazartesi günü, on iki bin kahraman ile birlikte, Medine'den çıkarak, Ramazan'ın yirminci perşembe günü, Mekke-i Mükerreme'yi feth eyledi. Ertesi Cuma günü hutbe okurken, mübarek başında siyah sarık sarılıydı. Mekke'de on sekiz gün kalıp, Huneyn'e gitti. Sarığının ucunu sarkıtırdı. Sarık, Müslümanlar ile kâfirler arasını ayırır, buyururdu. Çeşitli elbise giymek adetiydi. Yabancı devlet sefirleri gelince süslenirdi. Yani kıymetli ve nefis elbise giyerek, güzel yüzünü gösterirdi. Önce, altın yüzük takardı. Sonra, taşı akikten gümüş yüzük taktı. Yüzüğünü mühür olarak kullanırdı. Yüzüğü üzerinde, Muhammedun Rasûlullah yazılıydı. Erkeklerin altın yüzük takmaları, dört mezhepte de caiz değildir. Yatağı, deriden olup, içi hurma ağacı iplikleriyle idi. Bazen bu yatak üzerine, bazen, Yere serili deri üzerine, bazen de hasır veya kuru toprak üzerine yatardı. Mübarek avucunun içini sağ yanağının altına koyup sağ yana üstüne yatardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat malı almaz, çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemez ve şiir söylemezdi. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, miladın 571. yılı Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke-i Mükerreme şehrinde dünyaya gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar her sene bu geceyi Mevlid kandili olarak tesbih etmektedir. Her yerde mevlit kasideleri okunarak Resulullah hatırlatılmaktadır. Her bir sultanı Ebû Saîd Muzafferüddin Kükbûri bin Zeyneddin Ali mevlit gecelerinde şenlikler yapar, ikram ve ihsanlarda bulunurdu. Sultanın güzel ahlakı, hayrat ve hasenatı İbn Hilligân'ın tarihinde ve Huccetullahî alel âleminin 234. sayfasında ve Seyyid Abdülhakim Efendi'nin Mevlid-i Şerif Risalesinde uzun yazılıdır. Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiu Levvel Evvel, ilkbahar demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetten sonra her yıl bu geceye ehemmiyet verirdi. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Adem Aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken o peygamberdi. Adem Aleyhisselam ve her şey onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler ve cennetler üzerine İslam harfleriyle mübarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını dedesi Abdülmuttalip koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını herkesin onu met ve senai edeceğini rüyada görmüştü Muhammed çok metholunan demektir Cebrail aleyhisselam'ın ilk gelerek peygamber olduğunu bildirmesi ve hicrette Mekke şehrindeki mağaradan çıkması ve Medine-i verenin Kuba köyüne ayak basması ve Mekke'yi feth için Medine'den çıkması ve vefatı hep pazartesi günü olmuştur Doğduğu zaman göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. Yeryüzünü şereflendirince şahadet parmağını kaldırdı ve secde etti. Melekler beşiğini sallardı. Beşikteyken konuşmaya başladı. Mevahibin Zerkani Şerh'inde diyor ki: Hazreti Abdullah evlendiği zaman 18 ve Hazreti Amine 14 yaşındaydı. Hazreti Amine yirmi yaşında vefat etti. Evvela mübarek annesi dokuz gün, sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe birkaç gün emzirdi. Sonra Halimeyi i Sâdiye iki sene emzirdi. İki sene daha, Beni saat bin Bekr köyünde kalarak, dört yaşında Mekke'ye getirildi. Ayağa kalktığı zaman, çocukların oyunlarını seyrederdi. Oyuna karışmazdı. Altı yaşındayken annesi Amin'e radıyallahu anha) sekiz yaşındayken dedesi Abdül vefat etti. Yirmi beş yaşındayken Hatice radıyallahu anha) ile nikah etti, evlendi. Kırk yaşına gelince Ramazân-ı şerif ayında Pazartesi günü şehrin bir saat şimalindeki Cebeli Hira ve Cebeli Nur. Denilen dağdaki mağarada melek göründü. Bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Evvela Cebrail aleyhisselam geldi. Sonra üç sene İsrafil aleyhisselam gelip bazı şeyler öğretti. Fakat kuran ı Kerim getirmedi. Sonra Cebrail aleyhisselam gelmeye başlayarak bütün kuran ı Kerim'i yirmi senede indirdi. Cebrail Aleyhisselam kendisine 24 bin kere gelmişti. Halbuki Adem Aleyhisselama 12 kere, Nuh Aleyhisselama 50 kere, İbrahim Aleyhisselama 40 kere, Musa Aleyhisselama 400 kere ve İsa Aleyhisselama 10 kere gelmişti. Peygamberliğini 3 sene isaretmeyip sonra Hakdala'nın emriyle tebliğ eğildi. 52 yaşındayken Recep ayının 27. gecesi Mekke-i Mükerreme'de Cebrail Aleyhisselam gelip Mescid-i Haram'dan Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve oradan göklere götürdü. Bu Miraç'ta Allahü Teala'yı baş gözüyle gördü. Bu gecede 5 vakit namaz farz oldu. 53 yaşındayken izne ile, Medine i Münevvere'ye hicret eyledi. Safer ayının 27. perşembe günü, sabah erken, evinden çıkarak, öğleden sonra, Ebu Bekri Sıddık'ın evine geldi. O gece beraber çıkarak, Mekke'nin beş buçuk kilometre Cenûb-i Şark, güneydoğu tarafında bulunan, Sevr dağındaki mağaraya geldiler. Denizden, 759 metre yüksek olan bu dağın yolu, çok bozuk idi. Mübarek ayakları kanadı. Mağarada, üç gece kalıp, pazartesi gecesi çıktılar. Bir hafta yolculukla, Efrenci Eylül ayının 20. ve rebî 8. pazartesi günü, Medine'de Kuba köyüne geldiler. Gece ile gündüzün müsavi olduğu, Eylül'ün 23. gününü de burada geçirip, Revîül Evvelin 12. Cuma günü Medine'ye azimet hareket ettiği ve aynı gün vasıl olduğu Beydavi tefsirinde yazılıdır. Ömerül Faruk halifeyken bu seneki Muharrem ayının birinci günü yani Hicretten yetmiş gün evvel Müslümanların Hicri Kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü tarihçilere göre Miladın 622. senesindeydi. Temmuz ayının 16. cuma gününe rastladığı Ahmet Ziya Bey'in 1316 miladi 1898 baskılı İlmi Heyet kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı Eylül ayının 20. günü Müslümanların Hicri Şemsi sene başlangıcıdır. 623. miladi sene başı Hicrî, şemsi ve kamerî senelerin birinci senelerinde oldu. Bir şemsi sene, 365,242 gündür. Yani, 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 47 saniyedir. Bir kamerî sene, 354,367 gündür. Yani, 354 gün, 8 saat, 48,5 dakikadır. 27 kere muharebe yapmış, 9'unda er olarak hücum etmiş, diğerlerinde başkomandanlık mevkiinde bulunmuştur. Gazalarda iki türlü bayrak kullanırdı. Rayesi siyah idi, livası daha küçük olup beyaz idi. Osmanlı sancağının şeklini Timurtaş Paşa'nın bulduğunu 1. Kısım 29. Maddede bildirmiştik. Medine-i Münevvere'de kameri 63, şemsî sene hesabı ile 61 yaşındayken, 11. Miladi 632 senesi rebi ul evvel ayının 12. Pazartesi günü öğleden evvel vefat edip mübarek gömleği arkasında olarak üç kere yıkanıp üç kat yeni beyaz kefene sarılıp mübarek ruhu alındığı yere defne olundu. Server-i Alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp tok kalkardı. Asla esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivri sinek ve diğer böcekler mübarek kanını içmezdi. Allahü Teala tarafından Resulullah olduğu bildirildikten sonra şeytanlar göklere çıkarak haber alamaz ve kahinler söyleyemez oldu. Bir kimse rahmeten lil alemini sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada görse muhakkak onu görmüştür. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesedi şerifi asla çürümez. Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavatı kendisine haber verir. Minberi ile kabri şerifi arasına Ravd-ı denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatların büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Beni ziyaret edene şefaatim vacib olur, buyurmuştur. Server-i âlemin, sallallahu aleyhi ve sellem, üç veya dört yahut beş erkek, dört kız evladı kiramı, on bir zevce-i on iki amcası ve altı halası vardı. İslam düşmanları, gençleri aldatmak için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara, kızlara düşkün imiş diyerek ve habis ruhlarına yakışan çok çirkin şeyler söyleyerek ve yazarak, küstahça iftira yapıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilk olarak yirmi beş yaşında evlenmiş, Hatice'yi radıyallahu anh'a almıştır. 40 yaşında ve dul idi. Fakat, Malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffeti ve edebi pek fazlaydı. Yirmi beş sene beraber yaşayıp, hicretten üç sene evvel Mekke'de, Ramazan-ı Şerif ayında vefat etti. Bu hayattayken, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hiç evlenmemişti. Elli beş yaşındayken, Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Kızı, Ayşe, radıyallahu anhâ ile evlendi. Bunu, Hatice-i Kübrâ'nın, radıyallahu anha, vefatından bir sene sonra, Allahu teala'nın emriyle nikâh eylemişti. Ölünceye kadar, sekiz sene onunla yaşadı. Diğerlerini, hep Ayşe'den, radıyallahu anhünne, sonra, dinî, siyasi sebeplerle, veya merhamet ve ihsan ederek nikah etti. Bunların hepsi doluydı. Çoğu yaşlıydı. Mesela Mekke'deki kâfirlerin Müslümanlara eziyet ve zararları dayanılamayacak bir dereceye geldikte Eshab-ı Kiram'ın bir kısmı Habeşistan'a hicret etmişti. Habeş padişahı Necâşi iyi sevgiliydi. Müslümanlara çeşitli şeyler sorup aldığı olgun cevaplara hayran kalarak imana geldi. Müslümanlara çok iyilik etti. İmanı zayıf olan Ubeydullah bin Cahş mal ve mevki için nefsine aldanıp maazallah mürted olmuş dinini dünyaya değişmişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halasının oğlu olan bu mel'un karısı ümm Habibe'yi de Radiyallahu anha dinden çıkıp zengin olmaya cevr ve teşvik ettiyse de kadın fakirliğe ve ölüme razı olacağını fakat Muhammed Aleyhisselam'ın dininden çıkmayacağını söyleyince bunu boşadı. Sürünerek sefaletten ölmesini bekliyordu. Fakat az zamanda kendi öldü. Ümmü Habibe Mekke'deki Kureyş kâfirlerinin başkomandanı Ebu Süfyan'ın kızıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlarda Kureyş orduları ile çok çetin muharebelerle uğraşıyordu ve Ebu Süfyan İslamiyeti yok etmek için son gayretiyle çarpışıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe'nin dininin kuvvetini ve başına gelen çok acı hali işitti. Necashi'ye mektup yazıp "Oradaki Ümmü Habibe ile evleneceğim. Nikahımı yap. Sonra kendisini buraya gönder." şeklinde talepte bulundu. Necashi daha önce Müslüman olmuştu. Mektuba çok hürmet edip oradaki Müslümanları sarayına davet ederek ziyafet verdi. Hicretin 7. senesinden nikah yapılıp hediye ve ihsanlarda bulundu. Bu suretle Ümmü Habibe imanının mükafatına kavuşarak orada zengin ve rahat oldu. Onun sayesinde oradaki Müslümanlar da rahat etti. Cennette kadınlar kocalarının yanında bulunacakları için cennetin en yüksek derecesiyle de müjdelenmiş oldu ki dünyanın bütün zevk ve nimetleri bu müjde yanında pek küçük kalır. Bu nikah Ebu Süfyan'ın radıyallahu teala an ileride Müslüman olmakla şereflenmesini hazırlayan sebeplerden birisi oldu. Görülüyor ki bu nikah kâfirlerin iftiralarının ne kadar yanlış ve çürük olduğunu bildirdiği gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aklının, zekasının, dehasının, ihsanının ve merhametinin derecesini de göstermektedir. İkinci misal olarak Hazret Ömer'in radyallahu anı kızı Hafsa radyallahu anha dul kalmıştı. Hicretin üçüncü senesinde Ömer radyallahu an Ebu Bekre ve Osmana radyallahu anhüma, kızımı alır mısın dedikte de, düşüneyim demişlerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her üçü ve başkaları yanındayken "Ya Ömer, seni üzüntülü görüyorum. Sebebin nedir?" diye sordu. Bir şişedeki mürekkebin rengi kolay görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de herkesin düşüncesini bir bakışta anlardı. Lüzum görürse sorardı. Ona, hatta herkese doğru söylememiz farz olduğundan, Ömer de, Ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, kızımı Ebu Bekir'e ve Osman'a, radıyallahu anhüm, teklif ettim, almadılar, gibi cevap verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevdiği üç eshabının üzülmesini hiç istemediğinden, Onları sevindirmek için hemen buyurdu ki, Ya Ömer, kızını Ebu Bekir'den ve Osman'dan radıyallahu anhüm daha iyi birisine versem ister misin? Ömer şaşırdı. Çünkü Ebu Bekir'den ve Osman'dan radıyallahu anhüm daha yüksek ve daha iyi kimse olmadığını biliyordu. Evet ya Resûlallah dedi. Ya Ömer, kızını bana ver, buyurdu. Bu suretle Hafsa, radıyallahu anha, Ebu Bekr'in ve Osman'ın ve bütün müminlerin anneleri oldu ve bunlar ona hizmetçi oldu ve Ebu Bekr ve Ömer ve Osman, radıyallahu taala anhum, birbirlerine daha yakın ve daha sevgili oldular. Radyallağühü Tealaanhum üçüncü bir misal olarak kısaca söyleyelim ki Hicretin beş veya altıncı senesinde Beni Mustalak kabilesinden alınan yüzlerce esir arasında Cüveyriye Radyallağühu Anha kabilenin reisi Harisin kızıydı. Bunu satın alıp azat ederek kendilerinden nikah edince. Eshab-ı Kiram'ın aleyhimür redvan hepsi biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin annemizin akrabasını cariye olarak hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dedi. Hepsi esirlerini azat etti. Bu nikah yüzlerce esirin azad olmasına sebep oldu. Cüveyriye radıyallahu anha bu hâli her zaman söyleyerek övünürdü. Haris de Müslüman oldu. Ayşe radıyallahu anha, ben Cüveyriye'den radıyallahu teala anha daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim derdi. Dördüncü misal Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha'dır. Kitabımız müsahit olmadığından diğer misalleri yazmaya imkan bulamadık aklı izanı ve insafı olana da bu üç misal hakikati anlatmaya elbette yetişir. Şunu da söyleyelim ki, her bakımdan insanların en kuvvetlisi olduğu halde yalnız hayatta olan 9 ailesiyle yaşamıştı. O da birkaç seneydi. O zamanlar zaten hep harplerle uğraşıyor, Evinde kaldığı günler nadir oluyordu. Papazların yazdığı ve ahlaksızların kendileri gibi sanarak söyledikleri gibi olsaydı, daha gençliğinde genç kızlarla evlenip az zaman sonra boşayarak, istediği kadar değiştirebilirdi. Nitekim torunu Hasan radıyallahu an alıp boşamak suretiyle yüze yakın güzel kız ile evlenmiş ve babası İmam Ali radıyallâhu anh, bir hutbesinde, Ey Müslümanlar! Oğlum Hasen'e kız vermeyiniz. O kızları çabuk boşuyor, bırakıyor. Buyurduğu, Müslümanların da kızlarımız ona feda olsun. Onun nikâhıyla şereflenmeleri onlara yetişir. Kızlarımızı ona vereceğiz. Dedikleri meşhurdur. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem bir işaretiyle üstün düşmana karşı hücum ederek ona canlarını feda eden o arslanlar kızlarını ona vermezler miydi? Fakat o istemedi. Miraç gecesi cennete girdiği zaman cennet hurilerine bir zerre dönüp bakmamıştı. İslam düşmanlarından Voltaire'in Resulullah'ın Hazreti Zeynep'i nikah etmesini tiyatro olarak yazarak adi alçak iftiralar ettiği ve bu yüzden düşmanı olan Papa'dan tebrik mektubu aldığı Kamu Sülale Alam'da Zeynep isminde yazılıdır. Mevahi Bele Dünyye tercümesi 459. sayfede diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halasının kızı Zeynep'i oğulluğu Zeyd'e nikah etti. Uzun zaman sonra, Zeyd radıyallahu an, hatunundan ayrılmak istediğini söyledi. Niçin buyurunca, hiçbir kötülüğünü görmedim, hep iyilik gördüm. Fakat, nesebinin şerefiyle övünüyor, başıma kakıyor dedi. Bunlara ehemmiyet verme. Hatununu bunun için boşama ise de, Allahü Teala Rasulünün buna mani olmasını men eyledi. Zeyit de boşadı. boşladı. Allahü Teala Rasulüne Zeynep'i nikah eyledi ve onu istemesine emir buyurdu. Davud aleyhisselamın yüz nikahlısı ile üç yüz vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın 300 zevcesiyle 700 cariyesi vardı. Walter bu peygamberlere ağzını almıyor da Resulullah'ın emrolunarak bir hatun almasına saldırıyor. Rasulullahın Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok evlenmesinin mühim bir sebebi de ahkâm-ı bildirmek içindi. Hicap ayeti gelmeden yani, kadınların örtülmeleri emrolunmadan önce, kadınlar da Resûlullah'a gelip, bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birinin evine gitse, kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hicap ayeti gelip, kadınların yabancı erkeklerle oturmaları, konuşmaları yasak edilince, Yabancı kadınları kabul etmedi. Onların bilmediklerini mübarek zevcesi Hazreti Ayşe'den sorup öğrenmelerini emreyledi. Gelip soranların çokluğundan Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Hazreti Ayşe'nin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımın nikah etti. Kadınlara ait. Yüzlerle nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkansız olurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem ümmi idi yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke'de doğup Büyüyüp, belli kimseler arasında yetişip, seyahat etmemiş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyeti bildirmek için, Müslümanlara mektuplar yolladı. Hicretin altıncı senesinde, Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına, ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. İran şahı Hüsrev Perviz mektubu parçaladı. Getiren sahabeyi şehit etti. Az zaman sonra oğlu Şiruye tarafından öldürüldü. Hizmetine 60'tan ziyade ecnebi sefir gelmiştir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini işiten herkesin ona iman etmesi vaciptir. İşittikten sonra, iman etmeden vefat eden, cehenneme girecek ve orada, sonsuz olarak azap çekecektir. Fahri alemin sallallahu aleyhi ve sellem, isimleri, halleri, Tevrat'ta ve İncil'de yazılıydı. Yahudi ve Hristiyanlar, teşrif etmesini bekliyordu. Fakat, kendi cinslerinden gelmeyip, Araptan geldiği için bazıları kıskandı inkar etti. Halbuki birçok alimleri ve akıllıları insaf edip Müslüman oldu. Onun peygamber olduğuna inanmamak, onun büyüklüğünü, üstünlüğünü anlamamak onun kıymetini şerefini azaltmaz. Allahü Teala, İnşirah suresinde, senin zikrini yükselttim. ''Kendi ismimin yanında olarak her yerde söylenir.'' buyurdu. Yeryüzünde bir derece batıya gidildikte de, namaz vaktleri dört dakika sonra başladığı için, dünyanın her yerindeki Müslümanlar, her günün her dakikasında ezan okumakta, onun mübarek ismi her yerde, her an, saygı ve sevgiyle söylenmektedir. Bir kimse, her işinde, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, dinini kabul etmezse, mü'min olmaz. Onu kendi canından çok sevmezse, imanı tamam olmaz. Bütün insanların ve cinnilerin peygamberidir. Her asırda yaşayan her milletin, ona uyması vaciptir. Her mü'minin, onun dinine yardım etmesi, onun ahlakıyla huylanması, onun mübarek ismini çok söylemesi, ismini söyledikte ve işittikte saygıyla ve sevgiyle salatü selam getirmesi, mübarek cemalini görmeye âşık olması, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyet'i sevmesi ve hürmet etmesi lazımdır. Mirat-ı Kainat'ta diyor ki: Cahiller ve tembeller sallallahu aleyhi ve sellem yerine birkaç harf yazıyor. Bu doğru değildir. Çok sakınmalıdır. İbn Abidin namaz bahsinde diyor ki: Ömründe bir kerre salavat getirmek farzdır. Her söyleyince, işitince, okuyunca, yazınca bir kere getirmek vacip, tekrar edildiklerinde müstehaptır. Dostlarımın ayrılığından kalbim kan ağlıyor. Onları hatırladıkça iliklerim yanıyor.